Suyu izledim görünürde Gölde, gölette, denizde Derede, çayda, nehirde Buzulda, gökte, yerde Suyu izledim görünmezde İnsanda, yaprakta, çiçekte Ağaçta, dalda, böcekte Bütün canlılar İçinde, cansızlarda, hutubette, değişik şekillerde. Suyun sesini duydum. Denizlerin dalgasında, Nehirlerin çağlayanında, Yağmurun hışırtılarında, Karın kırılan tıkırtılarında, Mağaraların şıp şıplarında, Bardakların doldurulmasında, Oynanan su oyunlarında. Yağmur oldu, yağdı üstüme. Bulut oldu çıktı tepeme, Kar oldu doğaya döşeme, Buz oldu yerde, denizde, gökte, Buhar oldu evlerde, makinelerde, Enerji oldu gazlarınla evrene, Sel oldun, yıktın, devirdin beni yere, yaşanma girdi her an, her yerde, Kirletildi kirli ellerde, Zehirlendi zehirlerle, mikroplandı çıkar peşinde, Acılandı madenlerde, tatlandı tatlılar içinde, Kir, acı, zehir tatlı oldu hayatının renklerinde. Suyu izledim, arklar da salınırken, durgunlukta dağılırken, yüksekler de çağlarken, Taşlara nüfuz ederken, inişlere akıp giderken, Yokuşlarda inceden yürürken, Üzerinde gemiler yüzerken, Sel olup her şeyi devirirken, Yağmur olup doğaya inerken, içinde canlılar yaşarken, Ve ben kanarak içtim, Kirlerden temizlendim, Kirli sularda kirlendim, Yemekler de yedim, Meyveler de içtim, Hayatımın her yerindesin, Ve insan, bir damla sudan yaratıldı ve toprağa su verildi ve toprak canlandı. Ey insan izle yaratıldığını izle sen sudan yaratılan. Suda senin için örnekler, sudaki değişimler, sudaki hareketler, sudaki özellikler ey insan. İnsanlara karşı buz, buhar olursun, deniz, kar olursun, bulut, yağmur olursun, rutubet, kan, can olursun. Ey insan! İnsanlara karşı acı, tatlı olursun, zehir, mikrop olursun, yumuşak, sert olursun, kirli, temiz olursun, güçlü, zayıf olursun. Su gibi düşünerek bak sanki farklı gibi mi ve insan satırlarda oku yazılanı bulamazsın farklılıkları sudaki her özellik sende suyun kimliği kimliğin de tanımak istersen kendini suyu izle dinle kendini göreceksin yaratılış beraberliğini ve Allah insanı bir damla sudan yarattı ve su toprağı canlandırdı ve canlılık hayatı başlattı ve Allah insana akıl verdi, akıl etsin mantık verdi, ayırt etsin irade verdi, karar versin bu özelliklerle sudan farklısın, bilesin Ey insan! farklı özelliklerinle insana insanlığa bilinçle hizmet edebilensin suyu bile Azgınlığında dizginleyebilensin. 7 Haziran 2006 İzmir Mehmet Çoban